يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أطفق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتسة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي ve وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, السلامu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'ye muhabbetin gereklerinden bir tanesi de ona dua etmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle, eğer sizin duanız olmasa, Allah size niçin değer versin ki buyuruyor? Demek ki muhabbetin genelklerinden bir tanesi de Allah Azze ve Celle'ye dua da bulunmaktır Ki duanın kardeşlerim bazı adab dediğimiz yer e, yönleri vardır ki e, yine duanın kabul edildiği mekanlar vardır, yine duanın kabul edildiği zamanlar vardır. Bir Müslümanın da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 duamıza veriyoruz. Halbuki bu duada şirktir. Duada aslı olan dediğimiz gibi bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla Allah Azze ve Celle'den istemek gerekir. Ve yine duasında insan ciddi olmalı ve hakikati istemeli. Yani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 edep sınırlarını asla ve asla aşmamalı. Doaya başlarken öncelikle Allah Azze ve Celle'yi tena ile başlamalı. Allah'ı övmeli ki övmeye en layık olan övülmeye en layık olan Allah Azze ve Celle'den başkası değildir. Sonra da ne yapmalı? Resulü aleyhissalatu vesselama salat ve selam getirmeli. Ve bu hususta da haya edep sınırını asla ve asla ne yapmamalı? Bir Müslüman Aşmamalı. Ve yine duada acele etmemeli. Ve yine işte ya Rabbi ben dua ettim, ettim, ettim de duam kabul edilmedi, duamı icabet edilmedi gibi bir ne yapmamalı Psikolojiye de girip duayı tamamen terk etmemeli. Evet, yine duanın edeb adabından bir tanesi de kardeşlerim Öncelikle duanın öncesinde Allah Azze ve Celle'yi tövbekar olmalı. Allah Azze ve Celle'ye tövbe etmeli. Günahlarından bağışlanmalı, bağışlanma dilemeli. Neden? Çünkü bir kimse gelir diyor, başı, e, üstü başı toz toprak içerisinde, periperli perişan olmuş bir içerisinde, elini Allah'a açar, Ya Rab, Ya Rab der diyor. Giydiği haram, yediği haram, işdiği haram. Allah onun e, doğasını nasıl kabul etsin?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 Hataları çoktur. Ama hatalıların en hayırlısı da Allah'a tövbe edendir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. selam. Yine duada muhafazakar olmalı. Yani sürekli dua etmeli. Duayı hiçbir zaman terk etmemeli. Ve yine azimkar olmalı. Allah Azze ve Celle'ye her duasında ne yapmalı? Üç kere tekrar etmeli. Ki Allah Resulü Sallam'ın sünnetinden bir tanesi de Budur kardeşler. Evet, yani yine. Ben niye dua etler sen? Üç kere dua etmelidir. Yani üç kere aynı anda edebilir ama e, yani bir ettim, iki ettim, üç ettim manasında değil. Benim buradan anladığım o lafı üç kere tekrar etmek manasında anlıyorum ben. Allah'a aleme. Evet. Ve yine. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua etmek istediği zaman genellikle abdest alır, e, kıbleye yönelir ve ellerini açardı. Bu da e, duanın adaplarından, edebinden bir tanesi kardeşler. Mümkün olduğu kadar bir Müslüman her zaman taharet üzere olmaya dikkat etmeli. E, ama bizim dinimiz sadece abdest için, nam e, namaz için abdest almayı farz kılmıştır. Bunun dışında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 Sahabe yüksek yere çıktığı zaman e, büyük çok e, bağırarak Allahu Ekber der. Yeksek, aşağı bir yere indiği zaman Subhanallah derlerdi. Ve seslerini çok aşırı yükselttiklerinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sizler sağır olana mı işitme, işittirmeye çalışıyorsunuz diye ne yapmıştır? Bir yerde onları azarlamıştır. Duada ne vardır kardeşlerim? Mutedil bir ses e, olayı vardır. Bu da dikkat etmemiz gereken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 Allah hepinize nasip etsin. İçimizde inşallah Allah ömür verirse hacca gidecek kardeşlerimiz var. Arafa günü, arafet günü yani bayramdan bir gün önce Arafaya çıkıldığında yapılan dua mahbul olan dualardan bir tanesidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize o Arafat'a çıkıp dua eden kardeşlerimizden enesin inşallah. Evet. Yine inşallah. Çünkü Arafat dua yeridir kardeşlerim.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 yok mu bana dua eden duasına icabet edeyim, yok mu benden bir şey isteyen onun hacetini gideyim, gidereyim, yok mu benden bağışlanma dileyen onu bağışlayayım buyurur ki bu her gece devam eder der Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam. Allah Azze ve Celle bizleri o vakitte dua eden kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Evet.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 Evet ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şükrüne devam et. Çünkü şunu çok iyi bil ki diyor, sabır insanın kerif gördüğü şeylerle beraberdir. Sabır yardım sabırla beraberdir. Kurtuluş da zorlukla beraberdir. Yani her zorluğun arkasında muhakkak bir kolaylık vardır. Diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ve inna me'al usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Yani hiçbir şey kardeşlerim e, nedir? Zorluk, zorluk devam etmiyor. Muhakkak her zorluğun arkasında bir kolaylık var. Muhakkak her gecenin arkası nedir? Aydınlıktır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 Kadere, hayrına, e, şerine iman eden kullarından eylesin kardeşlerim. Evet, dili daima Allah'a dua ile dönen kullarından eylesin. Allah'ım. Evet, imanın şubelerinden on üçüncüsü Allah'a tevekkülün farz olduğuna iman etmek. Tevekkülle alakalı. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül dediğimiz zaman ona tevekkül etme yani onun emrine teslim olmaktır.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 Kim sizi yenebilir ki diyor Allah Azze ve Celle. وَاِنْ يَخْزُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّر۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ Ve sizi hezimete de uğratırsa Allah'tan başka size kim yardım eder ki? ve اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَلِ mumin Öyleyse müminler yalnızca Allah'a dayanıp güvensinler. Yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Ve yine buyurur ki Allah Azze ve Celle. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ İnlenirse katcama uğulakum. İnsanlar onlara derler ki, insanlar sizin için çok büyük askerler topladılar. Onlardan korkun derler diyor. Fazer dahum imana. Halbuki o kafirlerin böyle demeleri o müminlerin ne yapar imanlarını artırır. Waqalu hasbunullahı ne ümreli Allah bize yeter. O ne güzel vekildir derler.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 hatleri titrer. Bu iza tuliyet aleyhim Allah'ın ayetleri onların üzerine okunduğu zaman ne olur? Zadetun iman. İmanları artarmış. Biz der Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan önce imanı öğrendik. Sonra Kur'anla da imanımızı artırdık. Evet. Ve ala rabbihim yetevakkedun. İşte o kimseler ne yaparlar Allah azze ve celle'ye tevekkül ederler. Yalnızca ona güvenirler. O men tevekkel ala Allah fehu Her kim Allah'a güvenirse Allah ona yeterdir. Evet, Allah azze ve celle bize hakkıyla tevekkül eden kullarından eylesin kardeşlerim. Demek ki burada işleri Allah azze ve celle'ye ne yapma var?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 Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bana diyor ümmetler arz olundu. Ben bir peygamber gördüm onun yanında sadece bir grup insan vardı. Yani dünyadayken sadece 5 kişi 10 kişi iman etmiş bir grup insan. Sonra bir peygamber gördüm yanında sadece bir kişi vardı. O peygambere sadece bir kişi iman etmiş ümmetimdendi.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 Dedine denildi ki, öbür tarafa da bak, diğer tarafa da baktım çok büyük bir karartı gördüm. Ve işte bu senin ümmetindir dedilerdir. Ve onlarla beraber sebûne elfen yetulûne cennete bir <gülüyor> gayri Onlarla beraber 70 bin kişi vardır diyor. Onlar hesapsız ve azapsız olarak cennete girerler. Sonra Allah Resulü bunu dedi, sözünü tamamladı ve içeri girdi diyor. Bizler aramızda konuşmaya başladık. Acaba o 70 bin kişi, hesapsız ve azapsız olarak cennete giren 70 bin kişi ne yaptılar da bu hale düştüler. Allah onları hesapsız, azapsız cennete soğudu. Kimimiz dedik ki belki de onlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabıdır. Kimimiz dedik ki Belki de onlar İslam üzere doğan ve Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şey şık koşmayan insanlardır dedik diyor. Biz böyle aramızda konuşurken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanımıza geldi. Neden konuşuyorsunuz? İşte bundan ey Allah Resulü. Dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Humu'llezine la yektevun O 70 bin kişi azapsız ve hesapsız cennete giren Vasıflarını saymaya başladı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Birincisi la tavun. Onlar ne yaparlar? Ee, şey vardır, yarayı ateşle dağlamak tedavi amaçlı. Onlar bunu yapmazlar. Yani yarayı ateşle dağlamazlar. Buyur. Ateşle dağlamak nedir kardeşlerim? Bir Buyur. yara düşünün. Yani herhangi bir yara olabilir. Bir yara olabilir. Elinize demir bıçağı alın, ateşte kızdırın ve kıpkırmızı o şey ne yapın o yaraya jost diye basın. Ateşle dağılar. Ne Bunu yapmazlar diyor. Ve ne yapmazlar? Vela yetarqun. Onlar herhangi bir kimseden kendilerine rukye yapılmasını istemezler. Ve la Onlar cahiliye döneminde kardeşlerim bir kimse ticarete veya yolculuğa çıkacağı zaman bir kuş alırdı veya güvercin neyse havaya fırlatırdı. Eğer kuş sağ tarafa uçarsa ha bu yolculuk veya ticaretin benim için uğurlu der ve o tarafa yolcular çıkardı. Ama sola uçarsa demek ki bu yolculuğun benim için uğursuz der ve yolculuktan vazgeçerlerdi. O 70 bin kişi demek ki böyle yapmazlarmış. Bu üç vasıf ve ana rabbim ve onlar rabblerine tevekkül ederler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahabeden Ukkaşe İbn Muhsan el Esdi radıyallahu anh kalkıyor Ey Allah'ın Resulü ben onlardan mıyım diyor. o 70 bin kişiden mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sen onlardansın" diyor Hemen başka bir sahabe kalkıyor Ey Allah Resulü ben onlardan mıyım Allah Resulü kapıyı kapatıyor Sabaqaka biha ukaşe. Ukaşe seni bu konuda geçtidir. Bu kadar. Ukaşe radıyallahu anhü hemen ne yapıyor? Ben onlardan mıyım? Ve Allah Resulü selam da onu o hesapsız, azapsız, cennete giren kimselerden ukaşe radıyallahu anhü da öylelikle müjdeliyor kardeşlerim. Evet, hadisimiz bu. Şimdi kardeşlerim, hadiste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 Allah öyle diyor. Ve yine sünnetten gelen Allah Resulü Aleyhisselam'ın okuduğu rukiye şeklinde ve hafif tükürerek yaptığı nedir? Bir tedavi şekli de vardır. Ki bu tamamen aslında inanç esaslarına bağlı bir şeydir ki inanarak hakikaten ne olduğuna inanarak yapıldığında hakikaten faydası görülmüş şeylerdir. Evet, şimdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadisinde la rukyete illa min aynin ev humatin diyor. Huma kardeşlerim humma değil. Huma ateşli hastalık. Çok hararetli bir hastalık humma. Ama bu huma. Huma ne demek? Bu zehirli hayvanların sokması ya da göz değmesinden dolayı rukye vardır. Bundan başkasında rukye yoktur diyor Allah Resulü Selam. Biliyorsunuz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 Giderilmiş oluyor. Evet, şimdi burada kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın e, ateş ile alakalı Hubeyb e, ibn Kabe, Kabe, bir tabip gönderip onun bir e, parçasını kesip sonra da ona e,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 ateşle dağılattığı vardır ki bu da onun haram olmadığını işaret eden şeylerden bir tanesidir kardeşler. Evet, zarurette. evet zaruret halinde diyor, ki Allah Resulü, Resulü Selam başka bir rivayette şifa üç şeydedir, hacamattadır, bal şerbetini içmektedir, içmektir ve yine ateşle dağlamaktır ki ben ateşle dağlamayı sevmiyorum diyor Allah Resulü, diyor. Resulü Selam. Bir yerde yasaklıyorum, bir yerde de sevmiyorum buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ki bu da onun haram olmadığına işaret etmektedir kardeşlerim. En iyisini Allah az, Azze ve Celle bilir. Yine e, bu ateşle ile alakalı demek ki zorunlu halde ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunu ne yapmıştır? E, Yaptırmıştır bir başkasına. İstirka dediğimiz bir başkasından kendisine rukye yapma meselesine gelince kardeşlerim. Bu da yine eskiden dediğimiz gibi rukye bazen Yahudilerin diliyle yapılırdı. Çünkü Medine'de biliyorsunuz Yahudiler yaşarlardı. Yahudiler vardı ki birçoğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e etmiştir. Onların diliyle yapılan bazı rukyeler vardır ki Allah Resulü Aleyhisselam bunları tamamen haram kılmıştır. Ki bunları yapan da kesinlikle nedir? Dinimizce de caiz, değil, haramdır. Her kim bunları terk ederse ki İslam'ın emrettiği şeyleri yapması gerekir ki Allah Resulü Aleyhisselam men iktevâ avistarkâ her kim...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 yapmıştır. Ki Kur'an'ın tamamı nedir? Şifadır. Bunda herhangi bir husus nedir? Yoktur. Ki müminlere de, Müslümanlara da bunu yaptırmıştır. Fakat burada tehlikeli olan mesele nedir? Tehlikeli olan mesele bir kimse mesela bir kardeşimize gider, kardeşimiz ona rükke yaparsa ve o da ondan Allah'ın izniyle şifa bulursa ne yapabilir?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 haram kılmıştır. Kim, ne olursa olsun, bir kimse hastalandığı zaman tabibe gider, doktora gider, şifa veren doktor değildir. Adam ne diyor? Ben falanca doktor olmasaydı ben de. Veya adam diyor ki işte iki dakika daha geç kalsaydın sen ölmüştün. Hayır. Doktor nedir? Bir sebeptir. Yaşatan da, öldüren de yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dir.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 At tıratu şirkün diyor Allah Resulü Selam. Yani bu şekilde bir şeyi uğurlu veya uğursuz saymak veya bir kuş uçurmak nedir? Şirktir diyor Allah Resulü Selam. Ve mâ minnâ illâ velâkinnallâhan yüzehibuhu bittevakkûl. Yalnız Allah Azze ve Celle bunu tevekkülle giderir diyor. Yani bir yolculuğa mı çıkacaksınız? Bir ticarete mi çıkacaksınız? Ne yapadınız? Ne yapacaksınız? Bütün sebeplere sarıldıktan sonra Allah Azze ve Celle'ye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 Artık su gibi git, su gibi evet. e, gel babında mı bilmiyorum. Ama insan ne yapar? Allah'a tevekkülle ne yapar? Bunu giderir kardeşlerim. Çünkü öldüren de yaşatan da Allah Azze ve Celle'dir. Ben Rabbime tevekkül ettim. Hasbine Allahu ni'mel vakil. Allah bize yeter. Onu güzel vekildir kardeşlerim. Bu dua hakikaten güzel bir duadır. Evet. Allah Resulü La tırate ve hayruha el se'lu Diyor ki, bu uğurlu uğursuz saymak yoktur. En hayırlısı da el elo diyor. Sahabe soruyor bu el-felo nedir ey Allah'ın Resulü? Çünkü bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle kelimeler kullanıyor ki sahabe bile anlamıyor. Ama hemen soruyor el-felo ne demek ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el-felo el-kelime's-salihatu yesmauha ahadukum o diyor sizden birinizin duyduğu güzel sözdür diyor. Allah Resulü aleyhi salatu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 Ve yine hiçbir şey bırakmadım ki Allah Azze ve Celle neyi yasakladıysa muhakkak ben de sizlere onları yasakladım diyor. Ki ruhul emin, Cibril aleyhisselam bana şunu söyledi ki hiçbir nefis rızkını tamamlamadan bu dünyadan göçüp gitmez diyor. Fe ecmilu fit talebe. Öyleyse rızkınızı güzel yoldan yani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 Bunun üzerine Allah Azze ve Celle o inna hayır azadit yola gideneceğiniz zaman azık alın ve azıkların en hayırlısı da takva'dır. Bakara suresi 197. ayet kelimesini indirir Allah Azze ve Celle. Evet. İmam Ahmed aleyhisselam diyor ki Allah Azze ve Celle kendi evini yani hacca gidenleri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 tabiri caizse sırtımıza yapıştı. Yani yok mu ekmek, et dediler diyor. Garibanlar acıkmış. Allah Resulü bunun üzerine minbere çıkıyor. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra kavminden gördüğü şiddet olaylarını anlatıyor. Çektiği içineleri, eziyetleri anlatıyor. Ne diyor ki benim ve sahibim yani Allahu alem ve Ebu Beker radıyallahu anh'ı kastediyor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 O zaman geldiği zaman ve şu anda daha çok birbirinizi seviyorsunuz, daha çok birbirinize e, şeysiniz, muhabbetlisiniz diyor. Fakat o gün geldiği zaman insanlar birbirinin boynunu vuracaktır diyor Allah Azze ve Evet, o gün geldiği zaman insanların kalplerine ne yapılacak? E, cimrilik. Geçirilecek diyor. Cimrilik sevdirilecek. Ve bu sebepten dolayı da insanlar birbirini öldürecek diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıyamet sahnesinden. Cimrilik ne oluyor? İnsanlar o gün bir avuç kurması vardı ve onu birbirleriyle paylaşabiliyorlardı. Ama insanların malı çoğaldıkça çoğalacak, çoğaldıkça çoğalacak ama o maldan çıkarı bir dirhemini bile sana ne yapmayacak? vermeyecek. Bu, suçtan, bu sebepten dolayı, bu cimrilikten dolayı insanlar birbirinin boynunu vuracaklar diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet. Ee, yine tevekkülle alakalı Ömer radıyallahu Anhun'un bir kıssasıyla inşallah e, sohbetime son vereyim kardeşlerim. Allah Ömer radıyallahu anhu mescitte oturan bir takım insanlar soruyor, görüyor. Sizler ne yapıyorsunuz burada diyor. Onlar diyor ki bizler tevekkül edicileriz diyor. Bel entum muttekilun diyor. Bilakis siz Allah'a değil insanların elindeki mallara tevekkül eden insanlarsınız diyor. Ve onları ne yapıyor? Oradan e, kovuyor. Asıl Mütevekkil Allah'a tevekkül eden kimdir söyleyin mi haber vereyim mi diyor. O kimsedir ki diyor, raculun elqa habbatan fi batnil ardı. Ee, yere bir habbe atıp sonra Allah'a tevekkül edendir diyor. Yani düşünün. Çiftçi. Yani çiftçi yine Allah'a tevekkül etmesi için ne yapması gerekir? Evet. Tarlayı sürmesi gerekir, tohumu atması gerekir. Sonra gözünü ne yapar?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 ya savaşin. Afu, savaşin. başla ya Rabbi. Sen başlamayı seversin, affı seversin bizleri de başla ya Rabbi. Allah'ım amin. Subhanekallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahir du'avana en elhamdülillahi rabbil âlemin.